Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da canlı yayında Damla Özler'le berabersiniz. Yapım masamızda Feryal Kabil var ve bugün Diğer Kam'da çok keyifli bir konuğumuz var. Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi Cinsiyet Eşitliği uzmanı ve Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği kurucularından sevgili Zelal Yalçın. Hoş geldin Zelal. Merhabalar, çok teşekkürler davet ettiğiniz için. <gülüyor> bugün Zelal'le oldukça ilginç ve keyifli bir konuyu tartışacağız. Yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliği politikaları, pratikleri... ...neler yapılıyor, nasıl yapılıyor ve nelere e, dokunabiliyoruz diye. Zelal, yerel yönetimler dediğimiz zaman öncelikli olarak belediyelerden bahsediyoruz... ...ve Türkiye'nin kılcal damarlarına nüfuz edebilen aynen, aynen. E, çok önemli birimler bunlar. Buralardaki toplumsal cinsiyet eşitliği birimleri ne işe yarıyor, kaç tanesinde var, niye var, nasıl oldu? <gülüyor> nasıl oldu aslında şuradan geliyor hikayesi. E, kadın hareketinin talebiyle oluştu aslında e, tam olarak. Diğer birçok kadın e, politikası, kadınlarla ilgili uygulamalar gibi... Bu da kadın hareketinden gelen bir talepti kadın koalisyonu e, yapısının aslında talep ettiği eşitlik birimlerinin eşitlik politikalarının uygulanabilmesi için bu tarz birimlerin kurulması yerel yönetimlerde bir talepti. Sadece yerel yönetimlerde değil aynı zamanda kamu e, idarelerinde de kamu e, işte valiliklerde kaymakamlıklarda hatta işte e, milli eğitim ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bütün bunlarda kurulması üzerine kurulmuş bir e, yapı plan. E, bu daha sonrasında Birleşmiş Milletlerin Kadın Dostlu Kentler Projesi kapsamında uygulandığı altı daha sonra. Sonrasında 12'ye yükselen e, büyükşehir e, belediyelerinde kurulan birimlerde. Daha sonra bu e, projeyle birlikte e, oluşan bu program, bu niyet e, İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesiyle de diğer belediyelere de önerildi. Ancak gelindiği tarihte itibariyle işte bine yakın bin küsur e, yerel yönetim içerisinde yaklaşık 30. 40 kadar e, yerel yönetim eşitlik birimini kurdu. Hayata İstanbul ağırlıklı mı? E, değil, İstanbul ağırlıklı değil. Bursa'da var Nilüfer Belediyesi'nin çok iyi bir örneği. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Eskişehir'deki birçok belediyenin kurduğu... E, eşitlik birimleri var. E, Keza e, Kars'ta var. E, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde var. Hatta e, geçtiğimiz aylarda Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne yeriliz olarak e, misafir olduk. 12 tane e, ilçe, 18 tane ilçe belediyesinde masa olarak kurmak üzere bir adım attılar. Hani çok umutlandıran bir şey aynı zamanda bu bize. E, daha da çoğalacak diye umuyoruz. Peki bu bilimler nasıl görev görüyorlar ve ne işe yarıyorlar bulundukları belediye içerisinde ve aslında o o e, yerel yönetiminin içinden topluma doğru nasıl bir etki yayabiliyorlar? E, yerel e, yerelde aslında şöyle bir ihtiyaç var. E, kadın politikaları çok uzun süredir yerel yönetimlerde tartışılıyor. Belediyelerin işte sığına kaçmakla ilgili e, oluşan politikaları, danışma merkezi açmakla ilgili politikaları, e, <gülüyor> kadın hareketinin e, talepleriyle oluşan. Hususlardı, uygulamalardı ama bakıldığı zaman buna bu tek başına yeterli olan bir şey olmadığı kabul gördü ve eşitlik birimleri aslında sadece sosyal politikalar alanında değil sosyal hizmet alanında değil genel olarak belediyelerin tüm politikalarına nasıl strateji önerebilir? Üzerine oluşan birimler bu anlamda A'dan Z'ye aslında tüm müdürlüklerini cinsiyet eşitliği perspektifiyle gözetmeye çalışıyor. Buna dair strateji ve politikalar öneriyor. Uygulamayıcı bir birim olmaktan ziyade politika önerici bir birim olarak biz tanımlıyoruz. Ama zaman zaman da belediyede ön açıcı olabilmek için örneklem gösterebilmek için çeşitli uygulamalarında mimarı olabiliyor aslında bu birimler. Bu bilimlerin önemli gördüğüm e, dokunduğu alanlardan biri de sivil toplumla belediyeler yani kamu kuruluşları arasında bir tür tercüman hizmeti aynen, veriyor olması. Aynen. Çünkü e, biz diğer kamda daha önceden de hemzeminde bu konuyu çok tartışmıştık. Sivil toplum kuruluşlarının özellikle kamuyla iletişimlerinde çok ciddi sorunlar oluşabiliyordu. Bu iletişimde bir kanal açıcı görev üstleniyorsunuz sanırım. Kesinlikle. Yani tercüman kelimesi çok <gülüyor> uydu diyeceğim yani gerçekten tam olarak uydu. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında yerel yönetimler bir düzeyde e, sivil toplumla çalışıyor. Ama bu çalışılan sivil toplum çok lokal kalıyor e, ve aynı zamanda daha çok hemşire dernekleri üzerinden e, süreç işliyor. E, oysa e, politika üretme, hizmet üretme, yeni modeller çıkartma, taleplerin sesli, e, daha görünür olması anlamında hak temelli sivil toplum örgütleri yerel yönetimlerin pek de kapısını çalmıyor. Çünkü orada bir dil uyuşmazlığı oluşabiliyor. Üstelik de şöyle bir nokta da var. Yani yerel yönetimler açısından da sürekli otobüs istenen işte <gülüyor> bizi pikniğe götürün. <gülüyor> Ondan sonra şurada yer tuttuk oraya kira verin al işte bilet getirdim satın al diyen bir sivil toplum yani yani e, meselesi ilişkileri çok dejenere etmiş durumda. E, dolayısıyla yerel yönetimlere de biraz hayır bakın başka bir sivil toplum da var. E, ki ben hemşire derneklerini de çok çok kıymetli buluyorum aynı zamanda. Yani onun da bir kesimin e, sözü, taleplerinin e, savunucusu olduğunu düşünüyorum. Belki biraz oralarda bu dernekleri de desteklemek gerekiyor. Nasıl sizlerin hakları var ve bunları nasıl isteyebilirsiniz? Daha e, kurumsal olarak bunlara da biraz eee desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama öbür tarafta da daha büyük işte Türkiye'ye mal olmuş ...büyük kurumlar var. Açev gibi, Kader gibi, Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği gibi, Morçatı gibi. Bu kurumların yerel yönetimlerde daha niş, küçük uygulamalar, pratik uygulamalar yapabilmesi için... ...hakikaten bu birimler tam da o tercüme etme meselesini sağlıyor biraz da. Peki burada dönüştürücü örnekler gördün mü ya da nasıl oluşuyor? Dönüştürücü örnekler iyi pratiklerin temel yapı ne? nasıl ilerlendiğinde daha iyi sonuçlar alınıyor ya da daha kalıcı dönüşümler mümkün oluyor. Tabii örneğin e, Şişli Belediyesi'nde e, seçim öncesinde de başlayan bir süreç vardı. Spot Derneği e, Spot Derneği'nin e, gerçekleştirmiş olduğu LGBTİ dostu yerel yönetimler e, Tahtnamlesi vardı. E, bizim başkanımız Sayın Erdoğan'ın da e, bunun imzacılarından da aynı zamanda o işbirliği daha sonrasında süren ilişkilerle beraber e, anonim e, sağlık hizmetinde Şişli Belediyesinin sağlık müdürlüğünde anonim HIV testinin e, gerçekleşmesini sağlayan bir e, işbirliği get getirdi aslında. Ve bugün hani gerçekten HIV ile ilgili özellikle e, savaşın da etkilediği diyeceğim e, sonuçlardan dolayı çok ciddi bir yükseliş. Türkiye sahne dersem yanlış bilmiyorsam e, en çok hız artış gösteren e, ülkelerin, ülkelerin içerisinde evet. geliyor. E, bu anlamda anonim HIV testi çok Kıymetli bir hizmet. İnsanlara hani kimliklerinin gizliliğini de sağlayarak bu anlamda gelip test yaptırabilmesi için bir alan yaratıyor. Ee, bu çok kalıcı bir e, örnek oluşturdu. Bu arada e, söylediğin bazı projeler ya da söylediğin bazı dönüşümler. Dışarıdan baktığımızda çok fazla bilmediğimiz, duymadığımız fakat alttan alta çok ciddi bir takım dönüşümler getiren şeyler. Yani bu örnek örneğin Türkiye'de büyük kampanyalarla vesaire yapabileceğin bir iş değil ama evet, küçük evet, bir dönüşümde evet. çok ciddi bir... Şey yaratmışsınız, etki yaratmışsınız. Muhteşem oldu. Artı üstüne diğer yerel yönetimler de bunu örnek aldı. Yani e, bu da çok kıymetli bir şey. Yerel yönetimler birbirlerinden hani çok e, nasıl desem... E, feyz alıyorlar. Feyz alıyorlar. <gülüyor> alıyor. <Evet. gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> feyz alıyorlar. Bu çok kıymetli. Biz de feyz alıyoruz. Başka belediyelerin uygulamalarından aynı şekilde bizler de feyz alıyoruz. Dolayısıyla şimdi mesela e, Çankaya Belediyesi. Ee, İzmir'de İzmir Büyükşehir e, Konak Belediyesi bu hizmetlerin e, oluşturabilmek üzere e, bir deneyim paylaşımı e, süreci yaşadılar. E, bunun daha da artacağını inanıyorum. Ben sağlık hizmetinin özellikle ücretsiz ...sağlanabiliyor olması yerel yönetimler açısından çok hani kıymetli bir hizmet diyeceğim. Daha doğrusu hani e, yurttaşlar açısından çok çok kıymetli bir hizmet. Ben e, belediyeye girdikten sonra şunu anladım. E, emlak ve çöp vergisi ve e, işte ne bileyim ben e, kaldırım meselesi değil yerel yönetimler... E, bunun zaten farkında taleplerini getiriyorduk ama aslında bir, bir miktarda Alaaddin'in sihirli lambası e, <gülüyor> durumundalar. E, bunu orada hani tek kişinin e, dileklerini gerçekleştiren değil, hani e, bütün toplumun e, talep ve isteklerini gerçekleştiren bir e, sihirli lambaya çevirmek. İşte biraz sivil toplumun daha fazla katılmasıyla, hak temelli örgütlerin daha fazla temas etmesiyle ilgili diye düşünüyorum açıkçası. Peki orada şöyle bir şey söylemek mümkün mü? Ee, Türkiye'deki sivil toplum yerel yönetimlere hak ettiği ilgiyi ya da hak ettiği baskıyı, basıncı, isteği, talebi gösteriyor mu? Yoksa genelde daha çok hani söylediğin gibi emlak ve çöp vergisi üzerinden mi okuyor sivil toplumda? Ya şöyle bir şey var, e, özellikle hak temelli örgütler e, çok daha fazla Türkiye'nin genel politikalarını ve uluslararası savunuculuk yönünde e, emek harcıyor. Yani haksızlık yapmak hiç istemiyorum çünkü çok fazla iş var bir yandan Hı -hı. da ve sivil toplum örgütleri de gerçekten hani e, başını kaldıramıyor. Yani, yani hakikaten başını kaldıramıyor. E, hak ihlalleri git e, her zaman var, son dönemlerde çok daha fazla. E, ama şunu görmek gerekiyor belki biraz, başka açılımlar yaratabilmek adına yerel yönetimlere dönmek ve biraz daha fazla bakmak... Çok anlamlı diye düşünüyorum ben. Tam da bu noktada aslında biz işte e, çeşitli belediyelerde çalışan ve aynı zamanda yerel yönetimlerde çalışan bir grup arkadaş e, Yerel İz Derneği'ni kurdu. Evet. Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği. E, orada yapmaya çalıştığımız şey de biraz aslında hak temelli çalışan e, kurumlara, örgütlere. E, bakın belediyelerde böyle böyle e, imkanlar ve fırsatlar var. Gidin kapıyı çalın. Proje ve politikalarınızı önerin. Evet, bazen e, karşılık bulmayabilir ama hala bunun için e, çeşitli yöntemler var. E, bu yöntemler nelerdir? Anahtarlarını, ipuçlarını vermeye çalışıyoruz. E, şöyle bir e, ipucunu da buradan da vereyim aynı zamanda. Şimdi aslında yerel yönetimlerin, e, yara, yerel seçimler yaklaşıyor bir noktada da. E, her belediye, e, 50 bin, nüfusu 50 binin üzerinde olan her belediye, stratejik plan diye 5 yıllık bir program e, sunmak Açıkla. zorunda, açıklamak zorunda. Bununla beraber performans programını ne kadar bütçe ayıracağını da anlatmak zorunda. Bunu seçimlerden altı ay sonrasında e, yayınlamak durumunda bütün yerel yönetimler. E, dolayısıyla o altı ay aslında stratejik olarak bizler açısından da önemli. Bizler diyorum hani ben kendimi sivil toplumda hep görüyorum hep orada Aha. yani Arafta bir yerdeyim <gülüyor> aslında <gülüyor> ee, ama hani bu ipucunu ben yerel, e, sivil toplumcu tarafımdan söyleyeyim e, o altı ay çok önemli hatta seçim dönemi de çok çok önemli yani tam da taleplerimizin ana akımlaşması böyle bir hegemonya oluşturabilmek için bugünden aslında daha henüz adaylar belli değil ama adayların kapısını çalıp e, siz seçildiğinizde şunu dağıt eder misiniz yapmak için? Böyle bir şey kurmayı taahhüt eder misiniz gibi taleplerde bulunmak bana çok kıymetli ve anlamlı geliyor. Orada bir sorum daha olacak. Ee, şimdi sivil toplumun kamuya bakışı üzerinden konuştuk. Biraz da kamunun sivil topluma bakışı üzerinden konuşmak lazım gibi geliyor. Sen Tabii. tam bu arafta pozisyonunla ikisi için çok iyi bir örnek oluşturuyorsun bize. Evet. Ee, yaşama dair vakıfın daha önceki araştırmalarından birinde... ...kamunun sivil topluma çok da güvenmediğini... Tamam. E, ...çok da şeffaf ve iletişilebilir bulmadığını görmüştük. Ee, kamu sivil toplumla ilişkilerinde nasıl bir iletişim yöntemi izliyor? Kamu da oraya ulaşıyor mu, erişmeli ...ya da o iletişimde ne tür eksiklikler var? Ya çok doğru. TÜSEV'in de bu anlamda araştırmaları var. Ee, ve çıkan sonuçlar hakikaten e, gerçeği yansıtıyor. Yani kamunun sivil toplumu anlaması ile ilgili olan gerçeği yansıtıyor. Evet güvenmiyor e, kamu. E, e, tam olarak anlamıyor... E, bir de şöyle bir gerçeklik var işte bu e, bahsettiğim bu yereldeki iletişim kurulan e, dernekler yapılar e, biraz fazla erozyona uğratmış durumda aslında ilişkinin kendisini. E, bunun tekrar bir tamir edilmesi gerekiyor öyle bir ihtiyaç var bunun içinde aslında. En temel şey ilişkinin kendisi. Yani bir ilişki kurulduğunda bu o ezberi bozan, o bilgiyi bozan e, pratiği yaratıyor kendi başına. Dolayısıyla biz her zaman her yerde örneklerini veriyoruz. Lütfen şu sivil toplum örgütleriyle iletişim kurun ki bence müthiş zenginlik aynı zamanda. Ve birçok sivil toplum örgütü de ücretsiz hizmetler sağlıyor. Örneğin e, bir e, aç evle e, herhangi bir belediye çalıştığında... Kendisinin de hazırlaması gereken e, baba destek programlarına ücretsiz, gönüllü e, bir şekilde o dernek bunu sağlıyor hali hazırda. Dolayısıyla bu fırsattan yerel yönetimin kendisini e, geride tutmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ilişkiler diğer ezberleri biraz daha bozan şeyleri. ...deneyimleri, pratikleri oluyor. yaratabiliyor diye düşünüyorum. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine konuşacağız dedik ama... ...öncelikle çok genel e, kamu-sivil toplum ilişkisi üzerine konuştuk. Bir kısa ara verelim. E, Dolly Parton'dan çok eski bir toplumsal cinsiyet demişken... <gülüyor> e, ...Because I'm a Woman. <gülüyor> Süper <gülüyor> şarkısından. <gülüyor> Biraz dinleyelim. Ondan sonra 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında... ...Diğerkam'da Zelal'le sohbetimize devam edeceğiz. I can see you're disappointed By the way you look at me And I'm sorry that I'm not the woman You thought I'd be Yes, I've made my mistakes But listen and understand takes are no worse than yours just because I'm a woman. So when you look at me, don't feel sorry for yourself. And we'll both know where we stand. My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. Now a man will take a good girl and ruin her reputation. But when he that's a different situation he'll just walk off and leave her to do you thought you'd found I was just the victim of a man that let me down Yes, I've made my mistakes But listen and understand My mistakes are no worse than yours Just because I'm No, no 94.9 açık radyoda diğer kamda <gülüyor> canlı yayındayız. Feryal Kabil yapım masamızda Adnan Özler ve konumuz Zelal Yalçınla birlikteyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği pratikleri üzerine demiştik. Belediyeler denince ilk akla gelen hep sığınma evleri oluyor. Hı -hı. Ama bundan ibaret değil bu süreç öyle değil Hiç mi? değil, hiç değil. Ee, şöyle bir şey var ki yani aslında A'dan Z'ye her birimi için... Ee, ...çok çok fazla yapılabilecek şeyler var. Örneğin evlendirme memuru. Yani buradan hani pratik örnekler de vereyim. Ee, Çankaya Belediyesi yapıyor. Çok da güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ee, Çankaya Belediyesi evlenen kadınlara... ...ve e, erkeklere... E, ...kadın insan hakları eğitim e, kitinin... ...yani böyle işte kadın ev, kadınların... ...evlilikte hangi hakları vardı? Daha doğrusu tüm hayat boyunca hangi hakları vardır diye... E, ...oluşan bir kiti var... ...ve bu kiti hediye ediyor. Evlenen çiftlere böyle bir rehberlik... Hmm. Ee, baba destek programları yürütmek, kreş açmak. Aslında kreş ben e, bir kadın hizmeti değil en başta bir çocuk hizmeti olarak görüyorum ama bir realite olarak da kadınların istihdama girebilmesi için çok önemli bir e, kilit araç aslında. Keza biz girdikten sonra e, belediyeye düşündük ya belediye dedik çok büyük bir kamu satın almacısı. Ve bu satın alma süreçlerinde kadın girişimcilerin desteklenmesi sadece işte elişi yapanlara alan vermek değil. Hayır kardeşim daha büyük e, pastadan pay istiyoruz biz bu kadınlar için deyip bir e, ekosistem gerçekleştirdik belediyede satın almacı memurlarımızı ve özel sektörden de satın almacıları e, davet edip 30 tane kadın girişimcinin farklı farklı sektörlerde işte güvenlik alanından iş kıyafeti yapımına kırtasiye malzemeleri satan bilgisayarcı işte e, kadın girişimcisine kadar böyle farklı sektörlerden kadınları davet ettik ve onlara bir kendilerini tanıtma alanı yarattık. Bunun üzerine başkanımız şöyle bir şey de e, yarattı. Bundan sonraki satın alma süreçlerinizde kadın girişimcilerden de teklif almak yönünde bir e, tutum göstermenizi bekliyorum de diyerek e, müdürlüklere de bir nasıl desem hani iç bildiri yayınlanmış oldu bir farkındalık aracı aynı zamanda bu dolayısıyla ya da istihdam Meselesinde İstihdam edilirken kadınların belediyelerde sıklıkla e, büro elemanları e, düzeyinde e, istihdam edildiğini görüyoruz. Ama bunun farklı e, tarafları da olabilir. Örneğin bizde çöp araçlarında e, araçlarını kullanan kadın arkadaşlarımız var. Çalışma arkadaşlarımız var. Ama biz böyle ma mesela makam araçlarını da kullanan tamam. kad kadınlar istiyoruz. Bunu yapan yerel yönetimler var. E, Beylikdüzü Belediyesi'nin bir tane makam aracı süren e, kadın e, personeli var. Ee, bu şeylerin e, ne derlerine garajların testosteron kokmasını istemiyoruz <gülüyor> artık <gülüyor> biraz östrojen de koksun burası diye böyle taleplerimiz var mesela e, dolayısıyla yerel yönetimlerde A'dan Z'ye yapılabilecek birçok şey var. Ee, ya da e, spor e, müdürlükleri e, görsel mesele de çok çok önemli ya e, çok fark ettiğimiz bir şeyde yerel yönetimler bir iş yaparken bir e, çalışmayı tanıtırken spor çocuklar için yaz kampı açılmış spor e, kursu var. Bakıyorsunuz e, üç tane erkek e, çocuğun, oğlan çocuğun işte tek futbol yapıyor, <gülüyor> tek basketbol yapıyor, tek tenis yapıyor. Yani bu değil. O zaman hani kız çocuklar nerede yaşayacaklar? Nerede? E... Evet, belediyelerin elinde çok ciddi bir iletişim alanı var <gülüyor> ve o yetişim alanlarında stereotiplerin kullanılmasından vazgeçilmesi bile Aynen. aslında önemli bir etki yaratır. Aynı şey şirketler ve markalar içinde geçerli. Aynı. Bu alan çok önemli bir alan bizim de hep vurguladığımız Aynen. alanlardan Aynen. biri kesinlikle yani dolayısıyla hem işi yaparken buna dair kurgulaması gerekiyor hem de yaptığı işi gösterirken tanıtırken de bu e, dengeyi gözetiyor olması gerekiyor e, bunu sık sıkını hani biz e, hem kendi belediemizde e, dillendiriyoruz hem de yereliz aracılığıyla diğer yerel yönetimlerle görüşürken e, tanımlıyoruz. Yerel ee, konu epey uzun dalınıp da budaklanıyor. Daha yerelize doğru dürüst gidemedik bile. <gülüyor> Arada veriyorum spoileri. <gülüyor> sorun yok. Evet. Bizim vaktimiz kısıtlı maalesef. Ee, ama mutlaka bunu burada bırakalım. Diğer kamun bir başka programında tekrar devam edelim. Yine odaklı bir şekilde. Çünkü e, buradaki ön giriş tadımlık programdan da <gülüyor> e, görebildiğimiz üzere yerel yönetimler özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği için bize çok büyük fırsatlar sağlayan bir alan açıyor. O alanı iyi kullanmak için neler yapmalı, nasıl iyi pratikler olabilir? Bunu konuşmaya devam edelim. Evet, bir nokta bir şey söylemek istiyorum. Sadece sivil toplum örgütleri değil, kadınlar da tek başlarına talepkar olabilirler. Bunu da unutmamak gerekiyor. Eğer ki bir kültür sanat programına katılmak istiyorsak, yerel yönetimde, işte yerel şeyinde, kültür merkezinde, orada bir çocuk alanı oluşturmalarını ve biz müzik dinlerken çocuğumuzu bırakıp da İçeride müzik dinleyebileceğimiz, tiyatro izleyebileceğimiz, spor yapabileceğimiz imkanları yaratmasını talep edebiliriz. Ee, bunu yapan özel şirketler var, AVM'ler var. E, yerel yönetimler de yapabilir. Çok teşekkürler bugün geldiğiniz teşekkür için. Ederim. Tekrar görüşmek Mutlaka. üzere diyorum. Mutlaka. Açık Radyo'da diğer kâm dayanınız. Ben Damla Özler, hoşçakalın diyorum. Haftaya program ortağım Rauf ile birlikte olacağım. Feryal Kabil çok teşekkürler yapım için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.